وقيل للذين sakınanlara ise Rabbiniz ne indirdi denildi. Onlar Bizim için iyilik ve hayır indirdi dediler. Bu dünyada iman edip iyilik edenlere her iki cihanda iyilik vardır. Ahiret yurdu ise elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten ne güzel. <gülüyor> O yurt girecekleri adın cennetleridir ki altlarından ırmaklar akar. Orada kendileri için ne isterlerse vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. bima Onlar ki tertebis kimseler oldukları bir haldeyken melekler onların canlarını alırlar ve ölüm anlarında onlara selam sizin üzerinize olsun derler. Ahirette ise kendilerine işlemekte olduğunuz salih amellerden dolayı girin cennete denir. ''Hen yendurûne illa en te'tiyehumu'l melâiketü av ya'tiye amru rabbik kebâlike fe alen min kabrihim.'' وَمَا ظَلَمَهُمُ كَانُوا يَظْلِمُونَ Kafirler kendilerine ölüm meleklerinin gelmesinden veya Rabbinin azap emrinin gelivermesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Halbuki Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar helaklerine sebebiyet verecek işleri yapmakla ...kendilerine acabun seyaatu wa wa bihi Sonunda yaptıklarının cezası onlara isabet etti ve kendisiyle alay eder oldukları şeyler. Onları kuşatı ﷻ onlara kuşet verdi. وَقَالَ الْيَادِينَ عَشْرَةُ لَوْ شَاءَ عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ تَذَالِكَ فَعَلَ الْلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Şirk koşanlar ise dedi ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka bir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. O halde peygamberler üzerine apaçık tebliğden başka ne düşer? Ve kad ba'atna fi kulli ummetin rasulen an ya'budu'llaha an ya'budu'llaha ve yantabudu't tagut faminhum men hadallahu ve minhum men haqqat fil ''Andolsun ki her ümmet içinde Allah'a kulluk edin ve taguttan Allah'ın yerine tutacağınız her şeyden kaçının diye kendilerine nasihat etmesi için bir peygamber gönderdik. Artık onlardan bir kısmını hikmetine binaen kendi lütfuyla Allah hidayete erdirdi.'' bir kısmını da inkarları yüzünden dalalet hak oldu. Öyleyse yeryüzünde bir dolaşında peygamberlerimizi yalanlayanların akibeti nasıl olmuş bir bakın. <gülüyor> Muhammed, onların hidayete ermelerine ne kadar hırs göstersen de şüphesiz ki Allah hak ettiklerinden dolayı dalalete attığı kimseleri hidayete erdirmez. Onlar için hiçbir yardımcı da yoktur. Ve la men ve la hakkan ve lakinne وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Halbuki onlar, Allah ölen kimseyi diriltmez diye bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, onlar diriltileceklerdir. Bu onun üzerine hak bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. <gülüyor> Diriltilecekler ki, onlara hakkında ihtilaf eder oldukları şeyi açıklasın ve inkar edenler kendilerinin gerçekten yalancı kimseler olduklarını bilsinler. ma <gülüyor> Bir şeye sözümüz onun olmasını dilediğimizde kendisine sadece ol dememizdir ki o da hemen oluverir. Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada mutlaka güzelce yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. <gülüyor> Onlar bu mükafata layık olacak kimseler, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. <gülüyor> Ey Resulü, senden önce de kendilerine vahyeder olduğumuz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. Ve siz ey müşrikler, eğer bilmiyorsanız o halde ehli zikre iyi bilenlere sorun. Bil ve o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Sana da kendilerine indirileni helal ve haramı insanlara açıklayasın diye zikri Kur'an'a indirdik. Umulur ki düşünürler. Allahu al min haythu la Peki peygambere kötülüklerle tuzak kuranlar Allah'ın kendilerini yere batırmasından veya anlamayacakları bir yerden kendilerine azabın gelivermesinden emin mi oldular? <gülüyor> Veya dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalayıvermesinden mi emin oldular? Halbuki onlar Allah'ı aciz bırakıcı kimseler değillerdir. اَوْ يَأْخُدَهُمْ عَلَى تَخَوْفِينَ فَاِنَّ رَبَّكُمْ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ Veya azabın kendilerini korkuta korkuta azar azar yakalamasından emin mi oldular? Artık şüphesiz ki Rabbiniz elbette rauf çok şefkat edendir. Rahim. Çok merhamet edendir. ila <gülüyor> ma Onlar Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi ki, onun gölgeleri dahi? Allah'a secde ediciler ve zilletle boyun eğenler oldukları halde sağ ve sol taraflara dönerler. ma ve ma fil min min vel vel hum Halbuki göklerde olan ve yerde bulunan hareket eden bütün canlılar ve melekler büyüklük taslamadan sadece Allah'a secde eder. İnsanların ve cinlerin bir kısmı hariç her şey üzerlerinde hakim olan Rablerinden korkarlar ve ne emrolulursa yaparlar